Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri. 94.9 Açık Radyo'da yine bir Yeşilçam Arkiyosu programında sizler birlikteyiz. Ben Deniz Luer. Bugün uzun zaman sonra ilk canlı yayınımızı yapacağız. Ve canlı yayın konuğum bugün Turgut Özalp. Özellikle hoş geldin diyorum. Hoş bulduk sevgili Utku. Turgut için çizer ama en önemlisi bir Yeşilçam tutkunu demek en doğrusu olacak. Ve Kara Karga yayınlarından yeni bir kitabı çıktı. Betamax Video isimli. Çizimlerinin yer aldığı. Ee, sanırım Leman dergisinde yaptığın evet. çizimleri derledim bu kitapta. Evet, aynen. Yani iki yıl önce başladığımız e, bir köşemiz vardı. Betamax Video isimli bir köşemiz. O köşenin e, biriken çizimlerini kara karga yayınları aracılığıyla albüm haline dönüştürdük. Ve onu piyasaya çıkardık yani Betamax Video kitap olarak. Evet, aslında kitap bahanemiz. Ee, Hı -hı. Bu bahaneyle de senin özellikle bu Yeşilçam tutkununun üzerine biraz e, Hı -hı. söyleşi yapmak istiyorum. Tabi Betamax video Yeşilçam'la e, dolaylı bir e, ilişki içerisinde. Kül filmlerin e, yer aldığı bir kitap. Evet. Ancak e, bence pek çok Yeşilçam filmini de etkileyen filmler var. Hani Kesinlikle. E, i̇şte iyi Kötü Çirkinden Tut. E, Vurdalı Kırdalı filmler, Cüneyt Arkın filmlerine etkisi vardı. Çok fazla. E, tükenmeyen kült filmler. Evet. Alt başlığı kitabı. Çünkü tükenmeyen kült filmler yani bunları defalarca izleyebiliyorsunuz. Yani her bir filmi 40 kere ya da 50 kere hatta 60 kere izleyenler var. Ki ben de bunlardan biriyim evet. yani. Mesela birkaç dolar için film olsun iyi Kötü Çirkin olsun ya da işte Terminator, Cyborg gibi filmler olsun bunları 10'ar kere izledik. Daha da fazla hatta. Daha fazla izledik. Tabii. Yani <gülüyor> daha da fazla. Ki bunlar tükenmez yani. Hiçbir zaman tükenmeyen filmler. Aslında bu kitapta biraz da şey var. Hani çok fazla klasik Kült değil de daha çok hor görülen kült filmler diyelim hani hı hı. sinema eleştirmenleri tarafından veya sinema çevreleri tarafından sanatal görülmeyen veya değer verilmemiş filmler var. Mesela Cyborg Cop gibi işte Maniac Cop gibi işte Cyborg yine e, Three Bullets for a Langan diye bir film var western o bunlar hı. yani çok fazla şey yapılmıyor. Yani B sinema için evet. güzel bir aslında evet. çizgili bir kaynak diyelim mi? Kesinlikle öyle. Peki aslında senin bu çizmeye, çizme hikayene başlamak biraz... ...ben mesela oradan girmek istiyorum çünkü İstanbul'a kaç sene önce Yani taşımıştım. yerleşik olarak 4-5 yıl Hı -hı. oldu. Ondan önce de gidip geliyordum yani. Hı -hı. Ama yani tamamen hani böyle ge geleyim... 5 e yıl oldu tabii. Beş, peki yani bu karar vermenin sebebi nedir? Karar vermem şöyle oldu. hani Ben sinemaya çocukluktan beri aşırım yani Yeşilçam olsun, yabancı sinema olsun... Yani bunlarla birebir temas kurmak istedim. Hani göreyim, tanıyayım, o atmosferi yaşayayım diye geldim. Aynı zamanda işlerimi de ilerletme niyetiyle geldim. İşte çizim işleri, çizgi roman işleri, dergiler. O şekilde kalktım geldim ve çabalıyorum yani. Anladım. Peki yani daha önceki çizimlerin ne çerçevedeydi? Daha önce de çizgi romandı. Yani 5 e, yaşından beri çizgi roman ve sinemayla beraber büyüdüm yani. Sanırım en sevdiğin Conan olması gerekiyor ama. Tabii Conan'la başladım Hı -hı. ben. Yani benim ustalarımdan biri de John Buzkema'dır. Conan'ın çizerleri. Oh tepon onun çizgisini taklit ettim. Bugüne onun çizgileriyle geldik yani. Öyle bir çizim var mı? Tabii aslında bu kitabın birçok çizgisi John Buzkema çizgisidir diyebiliriz. Çok benziyor yani. Hı -hı. Ondan bayağı bir etkilenip örnek aldım kendime yani. Yerleşti yani ben şimdi çizdiğim zaman o çizgi çıkıyor. Yani taklit gibi değil de artık yerleşti bu. Hı, yani, evet. yani senin bir stilini oluşturan tabii, tabii, tabii. İşte kesin John... tabi tabi oldu. Aynen işte Alfredo Alcala, John Buscema daha sonraki dönemlerde Jim Lee. Bunlar hep bana önce olan çizimler yani Ön... örnek oldu yani bunlar. Ya bu ilginç çünkü e, işte yani biz Yeşilçam'dan da bahsettiğimiz Hı -hı. zaman e, onu etkilen en önemli kaynak aslında çizgi romanlar. Çizgi romanlar tabii. Çizgi roman, çizgi roman ve sinema hiçbir zaman ayrılmadı. Yani sinemanın ilk yılların 20'li yıllardan beri sürekli uyarlamalar vardı yani. Çizgi roman uyarlamaları vardı ve sürekli etkileşim içinde. Ayrılmaz ikili bana göre. Tabii şu anda artık hem Marvel hem DC'nin sinemada geldiği noktaya baktığımız zaman... neredeyse hani Sinema'nın yarısını çizgi roman yorumları, Kesinlikle. uyarlamaları işliyor ama yani sen, sana baktığım zaman da yani çizimlerinden Hı -hı. benim de seninle tanışmam aslında bu e, tabi daha önceden internet üzerinde tanışıyorduk yani, ama evet. e, çizdiğin hani e, Vatan yani, Sağolsun film e, DVD ya, kapağıyla yani, iyice senin aslında yani, şey evet, olmuş olduk. Hani çizimlerin. Evet. Hı -hı. Ve baktığım zaman e, aslında özellikle 60'lı 70'li yıllarda olan bir geleneği devam ettiriyorsun şu anda. Tabi ben e, manuel çalışıyorum ve guaj boyayla. Hı -hı. Hani yer yer dijital müdahaleler var ama genelde manuel, guvaj boya, akrilik boya işte mürekkep. En çok mürekkeple çalışıyorum ben. O çizgiyle devam ettiğin zaman zaten 60'lı yıllar ve 70'lı yılların birebir tarzı çıkıyor. Onlar da o dönem onunla çalışmışlar. Yani Mimeray çizimlerden mesela fotoğraf e, yerleştirmenine geçiş yapmış. Hı hı hı. Ve o dönemden sonra da çizerler daha azalmaya başlamış. Özellikle Tabii. bu Yeşilçam dönemi. E, ...afişleri diyelim... ...ya da Türkiye'ye gelen yabancı filmlerin afişleri... ...çiziliyormuş. Kendi evet. özgün çalışmalarda çok fazla var. Kesinlikle. Bazen de... E, ...eski bir çizim ele alınıp... ...işte bir Türk fantastik filminin... ...yani bugün o fantastik film dediğimiz... E, ...filmlerin afişleri çiziliyormuş. Hı hı. Ancak sana baktığım zaman... ...eski tarzı devam ettiriyorsun... ...ama e, daha böyle özgün çalışmalar yapıyorsun gibi... Yani, evet. ...geliyor. Çünkü... E, ...çizimlerine baktığım zaman... E, ...kendin bir şeyler... ...çizmek istiyorsun. Yani olan... Evet. Afişi değil de ona ona bir alternatif afiş tabii, onu, çizmek istiyorsun gibi geldi. Aynen ben yorumluyorum hani ne bileyim oradaki en belirgin bir hareketi alıp da onu afiş yapıyorum ben mesela. O filmdeki en belirgin bir hareket mesela. Bu yeşil filmler için de geçerli. Tabii bu, ki. Bu Vurdulu Kırgılı filmlerde e, yaptığın çizimlere baktığım zaman Hı -hı. kesinlikle farklı bir şey yani istemiyorsun gibi geldi. O doğru bir gözlem yani, bu. Tabii ha, aynen. Yani zaten çizilmiş bu zaten yapılmış. niye Z tekrar... Aynen o şu oluyor hani onu alıp da o reprodüksiyon oluyor şey değil yani tekrar yani çizmek şey değil hani yaratmak değil o hı hı. yani onu üretmiyorsunuz sadece aynısını yapıyorsunuz o yüzden ben farklı yorumlamaya çalışıyorum daha farklı yorumlar getirmeye çalışıyorum bu sanırım 45'lik dergisindeydi e, Dünya Kurtan Adam e, evet. ondan sonra Katma'da e, Katma Katma'da yaşanan Çizgi roman yaratmaya çalıştın bu, bu birazcık alışına gelmiş yaklaşımdan farklı diyor yani Bantıydı. çünkü Beş sayı sürdü o da 5 sayı sürdü ama hı. şöyle bir şey var ee, orada yaptığın çizimler ve yani çizgi romanlaştırman hı hı. şu anda bizim gördüğümüz daha böyle karikatürize etmek gibi değildi yani gerçekten sen Yok. çizgi roman yapmaya çalışıyordun tabi onlar da dikkat edersen e, klasik tarz hep Amerikan ve İtalyan tarzı çizgilerdi o tarzlardı gitti kendini yani o tarz ben çünkü çizgi roman yani benim e, çizdiğim çizgi o çizgi. Peki sen ilgi olduğunu düşünüyor musun? İlgi vardı ya. Yani olduğunu düşünüyorum şöyle. hani Çünkü sinemayı ve Yeşilçam'ı seven çizgi romanlarla da zaten alakalı insanlar. hani Bunlar kopmuyor birbirinden. O yüzden ikisini harmanladığın zaman baya bir insanların ilgisini çekiyordu yani. Çünkü eski çizgi roman ilgisi yok Hı. artık. Ee, bayağı azaldı. Bayağı mesela e, işte bir dönem e, haftalık tabi olarak ele alırsak işte Zagor 10 bin Hı. satıyormuş. Kesin Daha fazla. Tabii. Ya da belki 8 bin diyelim. Hı -hı. Çok rakamları abartmayalım. Hı -hı. Bugün bir çizgi romanın basıldığı zaman e, ulaştığı oran 500 falan sanırım. Tabii o kadar bile büyük başarı evet. sayılıyor aslında. Yani yani. Bazıları 200 falan sattığı zaman masrafı çıkarttığı için yayınlarına devam ediyorlardı. Tabii. Son durum öyleydi galiba. Aynı şey mizah dergileri için de geçerli. Hani gazeteden daha çok gırgır satıldığı 80'li yıllarda. Evet. Yani şimdiki durumu biliyorsunuz yani birçok dergi kapandı. Peki senin Leman macerası nasıl başladı? Yani Leman, e, yok tabii, anlatayım. E, Leman'la da ben çocukluktan beri takip ettiğim mi dergi. 90'larda işte üniversite yıllarında sürekli alıyordum. Ve alırken hep derdim şurada bir köşe olsa hani benim köşem olsa güzel olurdu diye. <gülüyor> sonra gittim 2012'de gittim. O zaman daha yeterli seviye değildi dediler bana. Ondan sonra 2015'te gittim tekrar Tunca abiyle görüştüm. O beğendi o zaman sağ olsun. Ve, hani gel git dedi bana hani arada. <gülüyor> i̇şte, tabii, ondan sonra Fil Dergisi çıktı. Fil Dergisi'ne Yeşil Şam sayfası koyduk. O Yeşilçam röportajlarını yaptım ben orada. Evet. Ondan sonra da yani ondan yaklaşık 6 ay sonra falan da köşe verdi bana Liman'da. Oradan devam ettik 2015. Yani bu, bu aslında bizim sinematik Yeşilçam'da da e, hani afişleri ben ısrarla yer vermeye çalıştım o döneme denk geliyormuş o zaman. Tabii tabii aynı dönem aslında denk geliyor. 2015. E güzel bir milik desteğimiz Ondan. olmuşsun evet. o zaman. <gülüyor> Aynen süper oldu. <gülüyor> yani devam ediyorsun herhalde çizmeye. Tabi tabii. tabii. Aynen devam ediyorum. Hatta bu hafta Leman'da da Robocop filmi var. 87 ha. yapımı. Onu çizdim yani. Yeni Robocop'la ilgili bir şey. Yenisini ben beğenmedim pek. Çünkü yeni <gülüyor> Robocop eskiye göre daha ilkel duruyor. Eski ha. Robocop daha moderndi bana göre. Daha teknolojik duruyordu. Kostüm olarak, film olarak. Yenisini ben beğenmedim yani. ...çok basit oldu kostümü her şey çok basit. Okey şimdi bu kitaba tekrar geri döneyim çünkü sonra başka Hı. seninle konuşmak için başka bir konu var. O zaman Karakayga yayınlarından çıkmış olan Betamax Video kitabını Hı. nerelerde bulabiliriz? Bir onu... ee, Özellikle internette kitap satışı olan bütün sitelerden alabilirler. Hı. Onun haricinde de DNR, e, Pandora, Mephisto gibi büyük kitapçılarda ve diğer bütün kitapçılarda bulmak mümkün. ...Türkiye'nin bütün illerinde var yani. Okey, çok güzel. Ee, yani ısrar tavsiye ediyorum... ...özellikle çizim seviyorsanız... Hı hı. ...ve yani biz, benim için Yeşil Çam'ında e, ...besin kaynağı diyebileceğimiz... ...filmlerin yer aldığı Aynen bir öyle. çalışma. Şimdi... Tur ...Turgut'la Uzaan'dan beri konuşmak istediğim bir nokta daha var. E, çünkü Turgut... ...aslında şu anda Yeşilçam'la ilgili bir döneminde... ...tanıklarından bir tanesi. Çünkü e, İstanbul'a... E, ...işte... Daha artık yerleştiğinden beridir, 4-5 yıldan beridir Yeşilçan Sokak'tan da kopmuyor. Tabii. Ve hani e, gittiğimiz zaman bazı e, karakter oyuncularını orada hı -hı. bulabiliyoruz. E, günümüzde Turgut'u da artık bulmaya başladığımızı söyleyebilirim. <gülüyor> yani Ben mesela bir gün e, gideyim, e, orayı ziyaret ettiğim zaman Mutlak sen de oradasın. Hı -hı. ve e, Yani şu anda sen e, çok ciddi olarak özellikle bazı sanatçıların e, son dönemlerine e, tanıt Kesinlikle. Yani ve bu çok ilginç bir şey yani. Ve onların hayatının da bir parçası olmuşsun gibi gözüküyor. Tabii onlar da artık görmedikleri zaman soruyorlar, ediyorlar neredesin, neden gelmedin falan. Peki, nereden yani, nereden aklına geldi diyeyim ya da nasıl başladın ve nasıl gidiyor onu da. Ya de, hani demin de anlattığım gibi ben bunlarla iletişimde olmak istedim. Hı -hı. Yani o atmosferi yaşamak istedim. İşte yıllardır izlediğimiz yönetmenler, oyuncular, karakter oyuncuları. Yani onları görünce o ortam bana inanılmaz geldi yani ilk gördüğüm zaman. Yani şey gibi hani Türkiye'nin Hollywood'u işte hani Yaşişam Sokak. hı. -hı. Hollywood nasılsa Türkiye'de de Yeşilşan var. Daha sonra şimdi yanlış da bil mi? Erol Dernek sokakta. Erol Dernek versus, evet, sokakta de. biliyorum. <gülme> aynen. Orada işte İrfan abi var. İrfan abiyle görüşüyoruz. İrfan Atasoy. Hı -hı. Çok değerli kendisini. Çok çok severim. İşte Sönmez abi var. Sönmez Yıkılmaz. O da çok değerli. Çok iyi bir abimiz. Hem sanatçı. Onun dışında Hasan Yıldız, Mehmet Yüksel, Cesur Yılmaz, Ergün abi. Ona benzer birçok sinema emekçisi abimiz. Orada onlarla görüşüyoruz, ediyoruz. Nerede abi. Şimdi tabii özel hikayeler vardır. Onları sorup da işte illaki magazinsel bir şey yapmak istemiyorum. <gülüyor> ama böyle hani de, değişik, ilginç bir gözlemlediğin durumlar ya da anılar oldu mu? Yani anılarını anlatıyorlar ve onları dinlediğin zaman o yıllara gidiyorsun zaten. Hiç duymadığın bilmediğiniz bilgileri alabiliyorsunuz. Hı -hı. Çok değişik anılar anlatıyorlar. Peki yani. onlarla bir değişik durumlar oluştu mu hiç? Hani şunu gördüm de işte. Ya tabii anlatmak zorunda değilsin. Anlatmak istemediğin hikaye. Yok anlatabiliriz ama... tabii. Mesela ne gibi? Yani bilmiyorum. Hani belki başına bir şey gelmiştir. Orada da hani böyle haksız uğradık doğrudur... Düşünmüşlerdir ya da şikayetçi oluyorlardır devamlı ama sen daha farklı görüyorsundur. Ee, ben şunu gözlemliyorum mesela e, ekseriyetle gittiğimiz zaman görüşmek istediğimiz uh -huh. zaman hep e, işte dizilerde neden yer vermedi? Üzerine çok, e, o konudan çok yakınıyorlar tabii. Evet. Bayağı bir yakınıyorlar o konuda. Çünkü şey hani işte ezbere dayalı yeni filmler çekiliyor diye yakınıyorlar. Hı -hı. Onlar sufleye alışmış. Evet. O yüzden e, rol alamıyoruz diye hep yakınırlar yani o konuda. Teknik olarak da sanırım yani sadece çünkü oyuncular değil. E, set arkasındakiler tabii, çalışanlar tabii, da Tabii tabii tabii. Onlar da bayağı değiştir. Çünkü hani man, manuel ıı, kameralar değil de dijitallere döndü. Hep. Onları hı. kullanmak daha zor. yani Eskiye göre daha zor. Eski çalışanlara göre. Aslında biraz da ayak uyduramadılar gibi geldi bana hani şey. Set, hı, hı. set şey hani kamera arkası falan. Yani bunun tabii ıı, ortaya çıkarttığı hani böyle hafif hüzünde bir hikaye var. var ya Zaten tabii. o tanıklık ettiğin gelip biraz birazcık da o. Hı hı. Yani ondan dolayı çok değerli bir şey. Peki bunu eee belge, belgeliyor musun? Yani Tabii. bazı yazılarını gördüm ama farklı bir Tabii. yaklaşım da var galiba. Hani demin de konuşmuştuk şey, program öncesi bizim bir belgesel projemiz var. Onlarla ilgili belgeseller de çektik. İşte Yeşilçam'da Ses ve Görüntü Tek üretimi diye bir belgeselimiz var. Sinan Demirtaş yönetmişti. Hı. Ben görüntü yönetmeniydim. Onun dışında dublaj belgeselini yönettik, yaptık. Onda da Torun Karacaoğlu'yla röportaj yaptık. Rey Mahfi ile Erhan Yazıcıoğlu, Levent Ölmez gibi çok... O zaman zengin. son verdiği röportajlarından bir tanesi olmuş oldu. Kesinlikle son görüntüsü bizdeydi maalesef. Aa. Yani hani Hem çok değerli ve vefat etti. Ona da çok üzüldüm. Onun da biyografi belgeselini de ben üstlendim yönetmen olarak. Yani daha onun kurusu üzerinde çalışıyoruz şimdi. Onun haricinde e, dublaj belgeseli, dublaj ve düzelir belgeselinin ismi. Onun yönetmeni de Sinan Demirtaş, arkadaşım. Hı hı. Öyle çalışmalarımız da oluyor Yaşıçam'la ilgili ve o değerli insanları, bu inanılmaz dublaj sanatçılarını Yeni insanları tanıtmak için. Şimdi daha önce fantastik Türk filmlerindeki ses efektleriyle ilgili onu hatırlıyorum. Tabii ses ve görüntü efektleri. Kal kalan sanırım yayınlanacak. Aynen kalan Hı -hı. müzik yapımcı oldu. Umarım e, televizyonda görebiliriz diziyi. E, onu e, sunmak, şey belgeseli. sunmak istiyoruz tabii. Kan Hı -hı. Televizyon kanallarına sunmak istiyoruz. Onun yönetmeni de Sinan Demirtaş'ta. Peki diğer şu anda montaj aşamasında mısınız? Dublar du sanatçıları. Dublar düzelir belgeseli kurgu aşamasında. Hı -hı, bir de Torun Karacaoğlu'nun e, biyografi belgeseli. O da e, kurgu aşamasında şu an. Ya, anladım anladım. Peki onu nasıl bir e, platformda yayınlamayı düşünüyorsunuz? E, aynı şekilde. Festivaller ve TV kanalları. Anladım. Hı -hı. O zaman e, bu e, fantastik filmlerde ki ses o... E, ...festivallere girecek. Tabii o tamamlandı. Onun her şeyi bitti yani. yani alt yazısından ben çoktan yolanmıştır diye düşünmüştüm aslında ama... Yok daha sunacağız. Ya, o zaman canlı yayında bulunalım hani Gelip Tabii, üzerine bir... konuşalım Aynen. o zaman. <gülüyor> 1960-1970 Türk Sineması'nda... ...Ses ve Görüntü Efekt Üretimi isimli belgeselimiz var. Anladım. Hı -hı. Ee, dublar sanatçılarıyla ilgili peki planınız nedir? Dublar sanatçılarıyla ilgili... ...onunla 9 e, kişiyle. ...çekim yaptık. Hı hı. İşte Torun Karacaoğlu... ...Rehan Maffi, Atilla Yiğit, e, Levent Dönmez... E, ...Ali Gül... ...Sungun Babacan... E, ...bunlarla çekim yaptık. E, bunlar çünkü çok önemli. 80'li evet. yıllar, 90'lı yıllar sen... ...daha iyi bilirsin. O dönemde baya bir... ...efsane dublajlar yönettiler bunlar. Yani yabancı filmler olsun... E, ...yerli filmler olsun... Benim için ruhu. Tabii için tabii çalışıyor. yani mesela nasıl diyeyim bir... Mesela kitapta da bu Betamax videoda da var. Konvoy filmi. Konvoy filminin kadrosu inanılmaz bir kadro yani. Agah Hün'den tutun da Esen Güney'e kadar... işte Levent Dönmez'e kadar çok inanılmaz bir kadrosu var. Aynı şekilde iyi kötü çirkin... İşte Barbar Conan. Bunlar hep efsane dublajlara sahip olan filmler ve bu isimler yapmıştı o dublajları. Benim için de mesela Geleceği çok önemlidir. Tabii, tabii, tabii, kesinlikle. Ona... E, Rocky'nin... E, rakinin Rocky şey... tabii, rakinin <gülüyor> TRT dublajı. Evet, evet, evet o. evet. Ondan sonra özel kanallar ayrı dublaj yapmış. Ama mesela Conan dublajını ben Atilla Yiğit'e söyledim. İşte bu dublajla ilgili röportaj yapacağız diye. Adam, hani nereden biliyorsun dedi bana. <gülüyor> Dedim yıllarda o dublajla izledim. Ben başka dublajı izleyemiyorum o filmi. Ah evet. Tabii Show TV onu o, o dublajı yapmış, Conan konandı Barbarian. O sinema dublajıymış meğerse. Atilla Yiğit onu 83'te sinema için dublaj yapmış o filmi. Çok nadir aslında hani filmlerin dublajda e, sinemaya çıkması. Ama ya, olduğu zaman da baya önemli bir katkı. Onu da e, çok benimsemen var, çok istemeyen var işte alt daha iyi orijinal sesi öldürüyor falan diye. Ben öyle düşünmüyorum yani. Bence filmi daha da bir başka boyuta taşıyor yani. Yani seslendirme kadrosu iyiyse... ise tabii ki ve e, gerçekten farklı bir şekilde hı. bir şeyler ortaya konuyorsa ben e, yani karşı değilim seslendirmesin ama tabii ben ki. de tercih ederim e, alt yazı. Yani alt yazıyla çünkü o oyuncuların e, oynarlarken de seslerinde kullandıkları hı. için o farklı oluyor ama öte yandan. Hı hı. Hani hepimize tabii Yeşilçam'dan yetiştiğimiz için oradaki o bir orantı var, bir denge var. Tabii ki. Yani oyun, oyuncu ile tamamlayıcı unsur olarak değil. Şimdi e, açıklarını kapatıyordan ziyade tamamlayıcı unsur gibi. Çünkü o onunla birlikte var olmuş. O olmasa o öbürküsü evet, yer almaz. Evet. Öyle bir denge var. Yeşil mesela mesela. Yeşilçam'ın yaptığı du yabancı film dublajları da çok iyi. Dünya sıralamasında ikinci diyebiliyordum ben. Bir Fransa mıydı bilmiyorum da. Hatta E.T.'nin yönetmeni Spielberg e, Atilla E.T.'e teşekkür mektubu yazmıştı. Benim orijinal sese en yakın seslendirmişsin it e filminde diye. Öyle bir durum da var yani. Ben mesela bir ilginç bir şey anlatayım. <gülüyor> Bu Star Wars'un daha sonra çekilen üçlemesi. Hı hı. Orada Anakin Skywalker'ı canlandıran oyuncuyu ben ilk İtalyanca izlemiştim İtalyada hı. sinemada. Ve böyle çok güçlü bir sesi var orada. <gülüyor> Bayağı iyi bir seslendirme, ilginç. Ve daha sonra ben İngilizce izlediğim zaman çok zayıf geldi onu aktör. <gülüyor> Aynen. Şimdi e, seslendirmenin böyle çok güçlü e, bir e, etkisi oluyor tabii ki. Tabii. Ya, baktığımız zaman şimdi tabii oyunculara... E, ...hani çünkü bazen işte oyuncuların e, işte o aslında çok iyi oynayamaz gibi böyle bir şey. Ben ona katılmıyorum. Ama bazı isimler <gülüyor> işte bu iki üç tane sesle birlikte farklı yaralıyorlar. Hani bu tabii. mesela en önemlisi mesela Cüneyt Arkın için diyebilirim. Hı -hı, Onun kesinlikle. da hani tabii. işte Ton Karacıoğlu'na farklı bir aynen. kimlik verdiğini tabii. düşünüyorum. Ee, i̇şte işte Abdurhaman daha farklı bir kimlik Mutlaka. verdiğini tabii. düşünüyorum. Aynı. Ee, bu çok ilginç bir konu. Tabii. Ya o zaman bütün bu senin işte Erol Derne Sokak'taki <gülüyor> e, yaşadığın şu son dönemdeki tanık ettiğin durum aslında güzel bir üretimle dönüşmüş. Tabii tabii aynen. Onu bayağı bir şey yaptık yani hani değerlendirmek istedim çünkü. Şimdi bunlar gelip geçiyor. İnsanlar biliyorsun e, tabii. yani tabii yani o kadar uzun yıllar emek vermiş ve inanılmaz bir sanat yaratmış insanları öyle belgelemek istedim yani. Yani güzel çünkü hem inceliyorsun sanırım Hı -hı. hani o çizgine Hı -hı. de etki ediyor. Tabii tabii. Mutlaka. E, iki, i̇kinci noktada e, bu şekilde bir benim için içerisinde yer alman hani bizim yaptığımız şey bu zaten işte Aynı. hani çünkü yeşil çam arkeoloji bu. <gülüyor> tabii ki <gülüyor> yani... arkeoloji tabii. Arkeoloji yani biz arkeologuz yani. <gülüyor> öyle öyle öyle yani. E, peki ileride hani. E, Şöyle bir şey düşünüyor musun? İşte bu işte fantastik filmler üzerine ben afişler çiziyorum ama böyle yeni çekilen Türk filmleri üzerinde de hani böyle çalışmalar yapsam hani keşke birileri de beni de böyle evet. fark etse diye düşündün mü öyle? Yani düşündüm ama şöyle hani yeni filmler daha çok fotoğrafa dayalı çalışıyor. Evet. Çizim değil yani. Çizgi olsa herhalde fark ederler diye düşünüyorum. Çizgi isteseler yani. Ama şimdi öyle bir şey de Hı. ortaya çıkar ki e, yani. Ama şeyi gördüm ben Cem Yılmaz son filmi için çizgi kullandı. Hı, onu da gördüm ki Cem Yılmaz da bizim Leman dergisinden evet. meşhur oldu. <gülüyor> Buradan selam gönderiyoruz ona. <gülüyor> ya bu bir başlangıç aslında. Çünkü ben e, bazı film afişlerinin e, sen farklı şekilde yorumlamaya Hı. başlarsın diye bekliyorum. Ya bekliyorum bunu senden. E var öyle çalışmalarım. Yani e... yakında çıkartırım onları. Ya bir sergi gibi bir şey düşünüyorsun peki? Düşünüyorum çünkü baya birikti bende ya yani boyut olarak nasıl, yani hangi boyutlarda çalışıyorsunuz? Boyut çalışıyorsun? olarak bunlar 35-50 veya A4 boyutunda, hı hı. guvaj boya. Ama ben bunları tarayıp da dijitalde montajladığım için, hı. yani 70'e 100 basabiliyoruz. 70 e 100 olur. 70 e 100, yani gerçek boyutlar 70 e 100. Çünkü orijinal sinema afişi boyutu odur. Hı hı. Tabii o şekilde. Elimde çok şey de birikti. Mesela başka bir çalışmam daha var, ismini burada söyleyebilirim. İşte History of Action, hı hı. aksiyon tarihi diye. Orası için de bayağı bir çalışmam oldu. İşte bu Jean-Claude Van Damme gibi, işte Lauren Avedon, Cynthia Rothrock, Arnold Schwarzenegger gibi. O isimler de birikiyor. Aynı zamanda onun paralelerinde yaşayacağım fantastik filmler çizgileri de birikiyor. Mesela hmm. bir önerim olabilir. E, hmm. Afişleri, hmm. Ya özellikle biz işte bizim bildiğimiz mesela VASI Kapaklarına farklı öyle kapak... Alternatif kapakları yapmanı çok isterim ben. Onu da yaptım. Yaptın. Kendi arşivim için yaptım birkaç tane. Mesela Predator yaptım. Hı hı. Ee, onun dışında başka video kasetleri daha yaptım da. Onlar kendi arşivim için yani piyasaya çıkardığım şeyler değil. Ya tabii bilmiyorum bunun hani işte telif hakkı şey nasıldır. E, hani çünkü bu tip şeyler çok korunmalı olduğu için hı hı. Onlara sunmak lazım aslında. O dağıtım dağıtımcısında mı yoksa yönetmeninde mi hı hı. telif hakları onu bilmiyoruz. ...yani sunmak lazım. Eğer talep olursa... ...Blu-ray veya DVD kapağı olarak da basabilirler... ...aynı tasarımı. Ha, o çok, çok zor bir şey bildiğim evet. kadarıyla. Evet, ee, özellikle Amerika'daki... Hı -hı. ...yasaların ve şeyin ama... hani ...senin yaptığın bu işler bence... E, ...hani... E, ...nasıl diyeyim... E, daha geniş bir şekilde düşünmemize <gülüyor> sağlıyor o oyun ben senin çok yani, beğeniyorum. Daha fazla da daha fazla da böyle Yeşilçam üzerine, e, vurdulu kırdılı filmler özellikle. Kesinlikle. Kapak çalışması yapmanız çok Mesela istedim. son zamanlarda gördün sen belki Instagram'da. Yılmaz Güney filmlerine başladım evet, kapakları. Ama onları İngilizce çiziyorum hani. Farklı çizimini ama birazcık İlmaz Güney olduğu zaman. Evet. Mesela hani e, işte Silah ve Namus filmini işte Hı -hı. Honor and the Gun diye yaptık hani. Onun orijinal İngiliz İngilizce ismi. gibi böyle de evrensel olsun diye. Evet, evet O şekilde tasarımlar yapmaya başladım. Ee, Güzel. Yani hepsi bence yapılması gerekiyor. Teşekkür ee, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Çok sevkli ee, bir konuşma sohbeti oldu. Hızlı geçiyor birazcık. <gülüyor> Seninle daha başka konuşacak konularımız da var. Hı -hı. Ee, sanırım bu zor bir dönem olsa da Hı -hı. yeni bir kitabın yoldaysa ona ee, onu birikiyor. bekliyoruz. Aynen birikiyor. Ee, diğer de belgesellerle ilgili hem e, hem sinematik eşit cam hem e, radyo programında ben elimden geldiğince o belgeselleri tanıtmak isterim. Çünkü çok önemli. Çok yani, seviniriz. Tabii. Özellikle bizim de yani merkezimizde. E, sonuçta biz çok de çok beraber seviniriz. de. Seriyle hani böyle üretimler içerisinde olduğu Aynen beraber için. de üretebiliriz tabii ee, Yani teşekkür ederim o zaman. Ben tekrardan. teşekkür ederim. Çok ee, zevkli bir Bekliyoruz yeni oldu. çalışmalarını. Ee, biz de e, açık kalence 94.9'dan herkesi selamlıyoruz. Ee, Selamlar gönderiyorum ben de herkese. 15 gün sonra tekrar e, buluşmak üzere programda. E, yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın diyorum ben size. Hoşçakalın. Yeşilçam Arkeolojisi